Çocuk deyip geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyomuz Burç Efendi. Efendim merhabalar, Burç Efenden Çocuk deyip geçmeyinden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler ve muhabbetlerimizle bir yayınımıza daha başlıyoruz. Dünkü yayınımızda çocukların duygu dünyasını doyasıya yaşayabilmesinin önemine vurgu yapmıştık. Eğer çocuk ağlayacak ise bunu doyasıya ağlayabileceği, seviniyor ise, coşuyor ise, gülüyor ise, efendim, neşeleniyor ise... ...hiçbir şekliyle anne babasının baskısı, korkusu ve tehdidi olmadan içinden gelen duyguları olduğu gibi yaşıyor olabilmesinin öneminden bahsetmiş... Karşıdan karşıya geçen bir anne ile kızın arasındaki trajik bir hadiseyi de örnek olarak da vermiştik. Sağlıklı bir çocuk derken aslında kastettiğimiz şey şu yani pedagojik olarak sağlıklı bir çocuktan kastettiğimiz şey şu çocuk duygu dünyasını eğer olduğu gibi yaşayabiliyor ise içi ile dışı aynı ise. Yani bir sahte benlik geliştirmemiş ise o takdirde bu çocuk ruhen sağlıklı olabilmenin temel şartlarını taşıyor diyebiliriz. Eğer çocuk kendi dışa vurduğu dünyasını kabul etmeyen yahut da o çocuksu dünyasını baskı altında tutan bir ebeveynin yanındaysa yahut da çocuk bir şekliyle anne babasıyla olduğu gibi olamıyor ise annesi üzülecek Babası kızacak diye tedirginlikler yaşıyor ise ve kendi içinde ikinci bir kişilik geliştiriyor ise bu çocuk ruhen sağlıklı olma istikametinde değildir diyebiliyoruz. O takdirde anne babalık nedir diye baktığımızda karşımıza çıkan cevap çocuğun duygu dünyasını doyasıya yaşıyorken onu o haliyle kabul edebilme büyüklüğünü sergilemek bir annelik yeteneği, bir babalık yeteneğidir diyebiliriz. Dolayısıyla sağlıklı bir bünyeye sahip çocuk yetiştirmek istiyorsak bunun bir ve temel şartı şudur ki çocuk kendi içinde yaşadığı duygu dünyasını olduğu gibi dışarıya çıkartabiliyor olması ve kendi o çıkarttığı kişiliğiyle, kimliğiyle de içinde bulunduğu ailesi tarafından da kabul edilebiliyor olması şartını söyleyebiliriz. Tüm bu açılardan baktığımızda iç düzeni oturmuş olan bir çocuğun aslında dış düzeninin de oturacağını söyleyebiliriz. Eğer çocuklarda bir dış düzensizliği var ise, dış dünyaya karşı bir anormallikler sergiliyor ise, bu düzensizlikler yatağını yapmasından tutun kıyafetlerine kadar şahsi bakımına kadar çoğaltabilirsiniz. Yani dışarıya doğru bir düzensizlikler ve anormallikler zinciri taşıyor ise çocuk o takdirde şunu da beraberinde söyleyebiliriz ki bu çocuk muhtemel ki iç düzenlerinde de bir anormallikler vardır. Yani çocuğun İç dünyasındaki karmaşalıkların neticesidir aslında dışarıya doğru düzensiz, tertipsiz, kuralsız, kaidesiz ve nerede nasıl davranacağını bilemiyor olmak iç dünyasındaki düzensizliğin oturmamış olan duygu dünyasının dışa yansımış halidir diyebiliriz. İşte tüm bunları bir şekliyle dünkü programımızda farklı cümleler ile ifade etmeye çalıştık. Bugün de mümkün olduğu kadar sizlerden gelen e-mailler ile yolumuza bu konudaki cümlelerimize devam etmeye çalışacağız. Efendim Halise Hanım'dan gelen bir e-maille programımıza başlamak istiyorum. E-mail şöyle. Adem Bey iyi günler. Ben 28 yaşında çalışan bir anneyim. Doğumdan itibaren kızıma annem baktı. Benim sorum şu. Kızım dört buçuk yaşında. Kızımla ev ortamında çok uyumlu, çok iyi anlaşan, beni çok iyi dinleyen, duygularını, düşüncelerini ifade eden bir çocuk. Birlikte çok güzel zaman geçirerek, gerçekten hal ve hareketleriyle verdiği tepkilerle çok hoşuma giden bir kişiliği var. Ama dış ortama çıkınca çok değişiyor. Konuşmasından, hal ve hareketlerinden hepsi değişiyor. Kardeşi de olacak onu da söyleyeyim şu anda 5 aylık hamileyim. Örneğin akşamları onunla zaman geçirmek adına çok sevdiği bir parka götürdük. Orada gitme zamanımıza yakın huysuzlandı. Neredeyse bana el kaldırır gibi yaptı. Bazen bunu dışarıda tekrarlıyor özellikle sinirlendiği anda. Kızın hiçbir büyüğe el kaldıramaz. Eğer ki sen bana el kaldırırsan ben de sana el kaldırırım diye uyarıyorum. Şiddet uygulamak istemiyorum. Hatta çok sakin olduğu bir an kızım eğer sinirlenip de el kaldırırsan hemen çak yapalım diyorum. Kızıma ev ortamında dış disiplini verdiğimi sanıyorum. Ama verememişim. Evet çalışan bir anneyim. Ama kesinlikle onu boşlayan bir anne değilim. Yani sevgimizi hoşgörüyle vermeye çalışıyorum. Kızım dış ortamda Konuşmaları şımarık, düzgün olmayan, bazen saygı sınırlarını aşan cevaplar veriyor. Genelde ailem ile iç içeyiz. Yani geniş bir ailemiz var. Aile ortamında gözüme batmıyordu tüm bunlar. Aile içinde amcalara, teyzelere, halalara naz ve işve olarak değerlendiriyordum. Ama şu an dış dünyada başkalarına nasıl davranacağını karıştırmış durumda. Beni daha iyi anlamanız açısından örnek vereyim. Ben yanımdayken hasta olup birkaç gün görmeyen birisinin yanına gideceğiz. Çıkmadan diyorum ki kızım sen hasta olduğun için sana geçmiş olsun diyenler de olabilir. Sen de teşekkür edersen çok iyi olur diyorum ve uyguluyorlar. Örneğin annemle dışarı çıkıyorlar orada da aynı hareketleri sergiliyor. Beni arıyorlar kızın hiç düzgün davranmıyor diye annem şikayet ediyor. Ben istiyorum ki bunu ben yokken de yapsın. Bu disiplini nasıl verebilirim? Kızım benimle farklı, dışarıda farklı olmasının bir sebebi var mıdır? Yoksa anneye bağımlı bir çocuk mu yetiştirdim? Saygı sınırlarını nasıl öğretebilirim? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu vesileyle teşekkürlerimi sunar. Hayırlı günler dilerim demiş Halise Hanım. Kendi kızıyla ilgili, 4,5 yaşındaki kızıyla ilgili yaşadığı olaylar için. Şimdi... Burada birkaç tane husus gözüme batıyor mesajı okurken. Birincisi dört buçuk yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Dört buçuk yaşındaki bir çocuktan. Okuduğumuz satırları vicdanımızdaki teraziye koyduğumuzda... ...rica ederim dört buçuk yaşındaki bir çocuk için... ...beklentilerimiz acaba gerçekçi mi? Önce burayı bir tartalım. Yani galiba ondan... ...kimseyi rahatsız etmemesini, olgun bir yapıda olmasını, etrafla hiçbir sorun yaşamamasını, anneannesiyle dışarıya çıktığında onu hiç bunaltmamasını, yani aslında hiç çocuk olmamasını mı bekliyoruz? Yoksa çocuğumuz bizim yanımızda sergilediği, o uyumlu, o kimseyi rahatsız etmeyen, işte sevecen bir otorite içerisinde bize uyumlu olduğu hal mi acaba... Bir sahte benlik. Acaba bizim yanımızda bulunurken... ...kızımız gerçek dünyasını dışarıya sergilemekten endişe mi ediyor? Sevgiyi kaybetmek için olabilir bu. Anneyle arası bozulmasın için olabilir bu. Yahut da anneden korktuğu için de olabilir. Veya biraz önceki satırlarında söylediği gibi Halise Hanım'ın... ...anneye olan bağımlılıktan dolayı da olabilir mi acaba? Şimdi tüm bunların her birisi birer soru işareti bu e-mail içerisinde. Ben birincisi şunu söyleyebilirim. 4,5 yaşındaki bir çocuk için bu beklentilerin her birisi koca koca beklentilerdir. Yani çocuk çocukluğunu yaşaması lazım. Anneanneyle dışarıya gitmiş çocuk şımarıyor anneanne telefon ediyor çocuğun yine şımardı. E şımaracak sevgili anneneciğim 4,5 yaşındaki bir çocuk. Siz 60 yaşındasınız bakın 60 yaştan kaç kat daha küçük bu. Dünyaya geleli daha 4,5 sene olmuş. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Ankara'nın nerede olduğunu, Kayseri'nin nerede olduğunu, dünyanın kaç kıta olduğunu, suyun boğduğunu, ateşin yaktığını daha öğrenememiş bu. 4,5 yaşındaki bir çocuk. Luna Park'a girmiş bir delikanlı gibi bir genç kız gibi sevinç çığlıkları içerisinde bir o tarafa koşuyor bir bu tarafa koşuyor. Şu anda dünya onun için böyle bir mekan. Şimdi siz ondan olgun bir insan tavrı beklemiş olmanız bence çok doğru bir beklenti değil. Asıl sizin yapmanız gerekli olan şey onu çocuksu bir e, şekilde karşılayabilme büyüklüğüne sahip olmanız lazım. Eğer ev ortamında her şey yolunda gidiyor ise burada ben bir anormallik sezebilirim. Yani çocuk neden evin içerisinde annesinin yanındayken çocuksu olamıyor da annesinin her söylediğine uyum içerisinde duruyor burası belki sorgulanması lazım. Yoksa dışarıda çocuk... Şu andaki mesaja baktığımızda dışarıda kendisi oluyor. Dışarıda şımarabiliyor, dışarıda koşabiliyor, dışarıda coşabiliyor. Ama anne ile beraber olduğu zaman yani endişesi ne ki anneye yoğun bir şekilde uyum içerisinde olması lazım. Ama ben satır aralarında şunları söyleyebilirim. Bakın Halise Hanım diyor ki anneye bazen el kaldırıyormuş parka gittiğinde... Parktan ayrılırken şöylesi bir hadise ile karşılaştığını söylüyor. Oradan gitme zamanımız yakın olduğunda huysuzlandı. Neredeyse bana el kaldırır gibi yaptı. Bazen bunu dışarıda tekrarlıyor. Özellikle sinirlendiği anda. Kızım hiçbir büyüye el kaldırılmaz. Eğer ki sen bana el kaldırırsan ben de sana el kaldırırım diye uyarıyorum. Böyle denilir mi hiç? Yani size el kaldırsa ne olacak? Yani saygısız bir çocuk yetişecek korkusunu mu taşıyorsunuz? Yarın 18-20 yaşına geldiğinde sizi dövecek diye bir endişe mi taşıyorsunuz? Ne demek yani hiçbir büyüye el kaldırılamaz ve sen bana el kaldırırsan ben de sana el kaldırırım. Yani öyle bir vururum ki bak elimin büyüklüğünü diye bir tehdit mesajı kızınıza nasıl verirsiniz? Ne demek hiçbir büyüye el kaldırılamaz? Yarın çocuğunuz Allah göstermesin 8-10 yaşına geldiğinde bir abuk sabuk bir kişiyle karşılaştığında, köşeye bir yere sıkıştırıldığında, bir taciz riskiyle karşı karşıya karıldığında sizin bu sözleriniz kulaklarında çınlamayacak mı? Hiçbir büyüye el kaldırılamaz. Bak büyüye el kaldırırsan ben de sana el kaldırırım cümlesi acaba çocuğunuzun hafızasında nasıl yankı bulacak? Ne demek büyüye el kaldırılamaz? Yani korkularımızdan arınmış olmamız lazım çocuklarımızı terbiye ederken. Yani minicik elleriyle ne var ki vurmuş olsa zaten bir metrecik boyu var. Ne var bacaklarımıza vurmuş olsa, ne var elimize vurmuş olsa, ne var bir tarafımıza o hırslı ve öfkeli olduğu anı öfkesini yaşayacak derecede boşaltmış olsa. Hayır hayır. Burada yapılan şey çocuğunuzun öfkesinin önüne geçmeye çalışıyorsunuz halbuki öfke çocuk tacizlerini önleme açısından çocukta bulunması lazım gelen en önemli faktördür. Eğer siz çocuğun pençelerini sökerseniz yarın o pençeleriyle birlikte kendisini koruyacağı bir durum vaki olur ise tırnaklarını kullanamaz çocuk eğer sökerseniz ne demek sen bana el kaldırırsan ben de sana el kaldırırım ve diyorsunuz ki arkasından. Efendim çocuğuma şiddet uygulamak istemiyorum yani şiddeti nasıl bir şey diye algılıyoruz belki bunu da bir kere daha gözden geçirmek lazım şu satırlardaki geçen ifadeler düpedüz koca bir şiddettir çocuğun ruhunda çocuk duygu dünyasını olduğu gibi yaşamak istiyor nedir parkın içerisinde oyun oynamış oraya zıplamış buraya zıplamış Efendim bir beş dakika daha dursak ne olur? On dakika daha dursak ne olur? Yahut da illa gitmemiz lazımsa tamam bitti gidiyoruz dediğinizde ne var birazcık öfkesini dışarı vursa? Hayır hayır yapmamız gerekli olan şey çocuğun duygu dünyasını olabildiğince yaşayabilmesine fırsat vermemiz lazım. Onu bastırmamamız, onu sindirmemeniz lazım. Ellerimizi kaldırıp bak sakın bir de ağlama diyerek çocuğun üstüne koca cüssemizle gitmememiz lazım. Çocuk dışa vurduğu dünyasını olduğu gibi kabul eden bir annenin yanındaysa o zaman ruhen gelişir. Dışa vurduğu dünyası eğer öfkesiyse... Bırakın minicik elleriyle, dört buçuk yaşındaki minicik ayaklarıyla, minicik o ses tonuyla, bırakın o incecik haliyle öfkesini yaşasın, doyasıya yaşasın. Önüne geçtiğimiz şey çocuğumuzun öfkesi değil, kendimizi korumak için aslında biz bunu yapıyorsak eğer o takdirde kendimizin altında bırakıyoruz çocuğumuzu. Bana saygısızlık yapmasın korkusuyla çocuğumuzu şimdiden sindiriyoruz. Bana karşı efendim tepkili olmasın, bana karşı evlat olsun, bana karşı hayırlı evlat olsun diye çocuğumuzu şu anda üstüne oturduk ve altımızda eziyoruz. Ve bir süre sonra ezilmiş olan o çocuk işte bizim yanımızdayken duygu dünyasını dışarıya rahatça veremez. Çünkü bilir ki annem eğer el kaldırırsam o da bana el kaldıracak, sevgisini kesecek, ilgisini kesecek, bana küsecek, alınacak, üzülecek, ağlayacak annem. Onun için annenin yanında içindeki duygu dünyasını doyasıya yaşayamaz, yaşayamayabilir. Eğer ki çocuk anneden uzak olduğu zaman işte o zaman çocukluğunu yaşamaya başlıyor ise buradaki sorun dışarıda kendisi gibi olmasıyla alakalı değil, annenin yanında yaşayamamasıyla alakalı. Ben de şiddet konusu özellikle nedir ne değildir diye bir kere daha gözden geçirilmesinde fayda var. İnşallah ben özellikle şiddet konusuna başladığımızda A'dan Z'ye şiddet nasıl bir iğnedir, nasıl bir mildir, kılıçtır, bıçaktır ve çocuğun içerisine kalbine nasıl batıyor ve saplanıyor ve sonra çocuğun kişiliği nasıl santim santim değişiyor onu ele almaya çalışacağım. Ama burada bu satırları okuduğumda bu anneye şunu söylemek isterim ki çocuğunuzu yanında tutarken... Ona kullandığınız kelimelere, ifadelerinize, duruşunuza vesaire çok dikkat edin. Acaba çocuk sizin yanınızdayken sizin o üstüne kurduğunuz mekanizma ile bunu sevgi ile de yapıyor olsanız, hoşgörü ile de ikna ediyor olarak da yapıyor olsanız, Acaba bir küvezin içerisinde mi tutuyorsunuz yoksa çocuğunuz duygu dünyasını olabildiğince sizin yanınızda yaşayabiliyor mu? Sizin yanınızda yaşayamıyorsa duygu dünyasını olabildiğince ağlayamıyor, gülemiyor, öfkelenip bir iki kere size vuramıyor ise o takdirde siz onu bıraktığınızda sıkıştırılmış bir yay gibi dışarıya annenize teslim ettiğinizde fırlar gider annenizin elinden. Sonra telefonlar gelir. Baş edemiyorum kızınızla. Niye? Sizdeyken sıkıştırıyorsunuz. Dışarıya çıktığında birdenbire zıplayabilir. Bu sıkıştırma kısmını yani çocuğun baskı altında alınma kısmını da bir kere daha şöyle ruhumuzda ölçüp biçmek lazım. Bunu söylerken evet şiddetle, bağırarak, kızarak da olabilir. Yahut da çok severek de olabilir. Eğer ağlamazsan seni çok seveceğim. Eğer ağlamazsan sana şeker vereceğim. Eğer dediğimi yapar isen seni yarın parka götüreceğim. Eğer dediğimi yapmaz isen senin annen olmayacağım. Bak anneni şimdi çok üzdün birazdan ben ağlayacağım. Bunların hiçbirisi çocuk terbiyesinde yeri olmayan ve olmaması lazım gelen tuhaf tuhaf insan halleri bunlar. Yahu karşınızdaki çocuk daha 3,5-4,5 yaşında ve kullandığınız kelimeler öyle koca koca balyozlar ki çocuğun kafasını ezersiniz bu kelimelerle. Senin annen olmayacağım. Anne olmayı biliyor mu çocuk? Nasıl anne olunduğunu biliyor mu? Bu çocuklar her bir annenin yanına nasıl emanet edildi onu biliyor mu? Bilmiyor. Zanneder ki çocuk anneler arada bir değişir çocuklarını. Ve şimdi size delice tutkun olan bu çocuğa böylesi bir kelime söyler iseniz... O takdirde çocuk bunun altında kalır, geceleri korkar, gündüzleri size bağımlı hale gelir. Ancak işte siz ben hiç baskı yapmıyorum, hiç aslında kötü davranmıyorum. Hep her şeyi ikna ile, sevecenlikle, konuşarak çözüyoruz zannettiğimiz şeylerin içerisinde bile sinsi bir şiddet tuzakları görülebilir. Çocukla muhataplıkta düz olmak lazım, düz, onun saygın bir insan adayı olduğuna saygın bir insan olduğuna ve aziz bir misafir olduğuna dikkat ederek ve sanki bize bir başkasının çocuğu ve emanet edilmiş olan bir çocuğu ve hatta eğer mütedeyyin bir insansanız, dine ait bir takım hassasiyetleri de taşıyorsanız, çocuğunuza bakışınız, belki peygamber torunlarından bir torunu size bir süreliğine emanet verildiği düşüncesiyle çocuğunuza bakar ve onunla öyle konuşur iseniz, o takdirde belki ruhumuzdaki terazi daha dengelenmiş olabilir. Ama şiddet dediğimiz şey, çocuğa yönelme dediğimiz şey veya çocuğun duygularını yaşatma adına sergilediği şeyler illaki şiddet kapsamı içerisinde bağırma çağırma veya ceza verme yahut da dövme şeklinde ele alınmaması lazım. Demek ki söylediğim gibi çocuğa senin annen olmayacağım, beni üzdün, şimdi ağlayacağım Dediğimi yaparsan sana şeker vereceğim gibi her bir cümle çocuk terbiyesinde çocuğun ruhunu tahrip eden cümlelerdir. Eğer bu şekliyle yaklaşırken bunun ismini de diyorsak ki sevecen ve sevgi ve sempatiyle yaklaşıyoruz. Hayır kendi kendimizi kandırıyoruz. Başka da bir şey değildir diyebiliriz. Bu yazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30.77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve HVA için 2.4, Türkcell için 1.8'dir. Şimdi bir başka soruya geçelim. Etem Bey şöyle yazmış. Merhabalar hocam. Yaptığınız bu programın ne kadar gerekli ve verimli olduğunu yazmaya çalışsan program biter. Allah razı olsun sizden. Hocam 30 aylık oğlumuz var. Yani 24 ayda 1 yaşına geliyor ise 24 aydan sonra 6 ay 1,5 yaşında oğlumuz var bazı şeylerden korkmaya başladı 1,5 yaşında denize gittik girmedi kaydıraktan yüksekten kaymıyor araba gelirken koşarak yanımıza geliyor kaldırımdan yola çıkmıyor babası baya ilgili oyun falan oynuyor babasıyla Genelde yalnızken dışarıda çocukları, insanları oturup izliyor. Teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Burç efem ailesini ayrıca tebrik ediyorum. Hayatımızda çok büyük yer tutuyor. Rabbim eksik etmesin demiş. Efendim e-mail'deki isim Ethem Bey ismiyle gelmiş ama galiba bir anne bunu yazan. Şimdi burada da belki aynı şeylerden bahsedebiliriz. Şimdi birincisi şunu söyleyebiliriz. 30 aylık çocuktan bunları beklemek acaba doğru mu? Yani çocuklar 30 aylık... ...1,5 yaşındaki bir çocuk... ...yeni yeni etrafı tanımaya başlıyor. Araba hızlıca geçiyor... ...vın diye. Çocuk birdenbire ona bakıyor. Arabayla ilgili bir şey bilmiyor ki... ...uzay gemisi midir, jet midir... ...nedir bunu bilmiyor ki. Efendim çocuklar dışarıda bağırıyor... ...çağırıyor, kavga ediyor, birisi yere düşüyor... ...birisi ağlıyor, birisi koşuyor... ...anne oradan bir şeyler yapıyor. E, 1,5 yaşındaki çocuk bunu da bilmiyor ki. Yani 1,5 yaşındaki bir çocuk... Aslında etrafı tanımaya çalışıyor. Etrafta ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Denize girmekten korkar. Yalnız bu korkuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Onu kenarda tutmak şartıyla şu cümlelerimi söylüyorum. Denize girmekten korkar. Çünkü tuhaf bir his var suyun içerisinde. Çocuk yeni tanıştığı bir hisse karşı birdenbire gözlerini açar. Nefes nefese kalır. Kaydıraktan kaymaya korkar. Çünkü kaydırak bir tuhaf bir his verir çocuğa. Dolayısıyla çocuğun... Normal şartlar içerisinde yaşadığı hislerin haricinde his veren bütün duygulara karşı çocuk birdenbire tepki, birdenbire panik oluşturabilir. Önemli olan burada anne ve babanın her şey yolunda mesajını konuşmasıyla, duruşuyla, sekinesiyle vermiş olması. Yoksa çocuğu zorlamak değil. Bir keresinde ben gördüm, işte havuza oğlunu götürmüş bir baba... Havuza zorla sokmaya çalışıyor çocuk ciyak ciyak bağırıyor baba içine sokuyor gülüyorlar etrafta amcası falan da var çocuğun çocuk bağırıyor baba suya atıyor çocuğu geri alıyor suyun içerisinde ne yapıyorsun sen derdin ne yani çocuğu suya alıştıracak ya bu çocuğun o suya girmesi sırasında kaybettiği duygular korkular ve panikler ne olacak? Yani kazandıracağın bir yetenek evet suya at hemen çocuk alışır suya ama çocuk şu anda ciyak ciyak bağırıyor ve sen onun karşısında gülüyorsun. Çocuk ağlıyor sen gülüyorsun. Çocuğun o dışa vurduğu dünyasını anlayabilecek bir ebeveyn lazım. Yukarıdan aşağı doğru kayarken çocuğun içerisinde oluşan Hee! diye böyle bir boşluk olur onu anlayabilmek lazım aşağıda onu tutarken ona o şekliyle sahip olmak lazım aşağıya inen o çocuğu bir de gülüp de korkmana gerek yok oğlum bak bak bak herkes kayıyor bak, bak bak bak bak ben de kayıyorum bak bak bak bak bak. değil dışa vurduğu dünyasıyla çocuğu kabul eden bir ebeveyn olacak ki her şeyin yolunda gittiği mesajlar çocuğa verilecek ki çocuk sükunet içerisinde içindeki duygularını yerli yerine oturtursun. Kaypak Bizeminde dedik şu andaki konuştuğumuz konular 30 aylık bir çocuk için çünkü şundan dolayı Kaypak Bizem'in bu olmayabilir yani dışa vurduğu dünyasını kabul eden bir ebeveynin yanında mıdır değil midir bu kısmının ötesinde bir de şunu söylemek isterim su kısmıyla alakalı su çocuk suya girmekten korkuyor ya çocuğun suya girmekten korkuyor olması pedagojide çok özel bir konudur. Çocuğun içerisinde eğer güven duygusu oluşturulmuş ise, nedir bu güven duygusu? İşte uzunca zamanda şurada yaptığımız programlar içerisinde hep üstüne basarak söylediğimiz şey, anneye güven. 1,5 yaşındaki bir çocuğun. Çocuk tedirginlik ve panik içerisine düştüğü her anda anneyi karşısında görebilme. Çocuk ağladığı her anda anneyi karşısında hissedebilme. ...ve böylelikle içerisinde... ...oluşturduğu güven duygusu... ...eğer çocuğun içerisinde... ...bu güven duygusu oluşmadı... ...çocuk kaplumbağanın... ...kabuğunun içerisinden çıkıyor gibi... ...yavaşça böyle kendini dışarıya... ...doğru bırakmadı... ...ve panik durumuna sokuldu ise... ...ağladı anne yok... ...bağırdı yardım yok... ...ihtiyacı oldu, anneden yine bir karşılık yok... ...o zaman kabuğunun içerisine saklandıysa çocuk... ...bunun en belirgin ortaya çıktığı yer... ...işte sudaki çocuğun halidir. Çocuk içerisinde eğer güven duygusu oluşturmuş ise... ...o takdirde suyun içerisine girerken... ...ve yüzme öğrenirken... ...bu türlü çocuklar çok rahatlıkla ve güven içerisinde yüzmeyi öğrenebiliyorlar. Eğer çocuğun içerisinde güven duygusu oluşturulamamış ise... O takdirde bu çocuk sudan çok korkuyor. Deminki söylediğim, suyun verdiği farklı bir duygu hissini bir tarafa bırakarak bunları da söylüyorum şu anda. Böylesi çocuklar güven duygusu oluşturamadılar ise sudan korkuyor, yüzmeden korkuyor, derine dalmadan korkuyor. Bir panik içerisindeki en belirgin yeri çocuğun yüzme halindeki halleridir. Pedagoji de bu özel bir yerdir. O yüzden bundan da bahsedeyim dedim. Şimdi bir reklam arası verelim müsaadenizle. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden yine devam etmeye çalışacağız. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Reklamlardan önce çocuğun su ile tanışması ve sudan panik yapması. Özellikle ilerleyen yaşlarda 4-5-6'lı yaşlarda yüzme öğrenirken yaşadığı panik halin temelinde yatan sorunlardan bir tanesi çocuğun anne ile kuracağı o güven bağının kurulmamış olmasıyla alakalı birkaç cümle söylemiştik. Şimdi... ...Ethem Bey'in gönderdiği... ...veya onun eşinin gönderdiği... ...mesajdan da yola çıkarak... ...şunu söyleyebiliriz değerli dinleyicimize. 30 aylık bir çocuktan... ...acaba beklentilerimiz gerçekçi mi? Yani çocuğun yeni yeni tanıştığı... ...sosyal çevre, yeni yeni tanıştığı... ...gürültü, yeni yeni tanıştığı su... ...yeni yeni tanıştığı yükseklik... ...ve yükseklikten aşağı doğru inerken... ...insan duygularının farklılaşması... ...size bir şeyler ifade etmiyor olabilir. Dolayısıyla... Bir çocuğun karakter ve kişiliği ile alakalı çok erken bir yaştan bahsediyoruz. 30 aylık dönem. Sizin burada yapacağınız şey çocuğunuza sınırsız ve koşulsuz bir sevgi vermeye devam edin. Koşulsuz bir saygı içerisinde onunla konuşmaya devam edin ve kendinizi sevdirin. Evet bir sonraki mesajımıza bakalım. Hocam 34 yaşında ev hanımıyım. 2,5 yaşında bir kızım var. Tırnaklarını yiyor. Bunu yapmamasına onu nasıl anlatabilirim? 9 yaşındaki bir oğlum var. Bebekliğinden beri dikkatini bir şeye verdiğinde ileri geri sallanmaya başlıyor. Bunun nedeni ne olabilir diye sormuş Esmeray Hanım. Şimdi bu satırlar 3 satır. 3 satırlık mesaj. Benim yan tarafımda bir lamba yandı şu anda. Sanki masanın yan tarafında kırmızı lamba yandı. Şiddet lambası yandı birdenbire. Neden? Şimdi çocuk tırnaklarını yiyor ise iki buçuk yaşındaki bir çocuk, gerçi emme refleksini yeni bırakmış olan bir çocuk olduğu için birazcık toleranslı söyleyebiliriz cümlelerimizi ama tırnak yemek çocuklarda duygu dünyasındaki bir boşluğun, kendini ifade edememenin, kendini ifade ettiği zaman da ...kendisini olduğu gibi kabul eden bir ebeveynin yanında olmamanın bir işaretidir. Çocuk eğer iç dünyasında bir boşluk, bir dengesizlik, bir farklılık yaşıyor ise... ...kendini olduğu gibi dışarıya doğru çıkartamıyor ise elini sanki tırnaklarını sanki ağzına alır... ...ve içindeki çocuğu dışarıya çıkartmak ister gibi bir refleks davranış içerisine girer. İçinde farklı duygular barındıran ve bu duyguları dışarıya çıkartmakta çekinen, ürken, korkan çocuklar genellikle tırnaklarını yerler. Ha tırnak yemek illa bu demek değildir. Bazen alışkınlıktan dolayı da yerler. Bazen bunun iyi bir şey olduğunu zannederler. Birisini de görürler. Ona özenirler. Ondan dolayı da yerler. Ama genellikle manası budur. Bunu niye bu ölçüde söylüyorum? İkincisi de Esmeray Hanım'ın ikinci çocuğu 9 yaşında... Ve bebekliğinden beri dikkatini bir şeye verdiğinde ileri geri sallanmaya başlıyor. Şimdi yine bu da bir baskının bir şekliyle ifadesi dışarıya doğru. Eğer çocuk içeride bir baskı yaşamış ise o takdirde bu çocuk bir yere yoğunlaştığında genellikle ileri geriye doğru sallanır. Ha, bunun da yine alternatif başka bir şeyini söyleyeyim. İlla ki bu diye söylemiyorum. Çünkü kısa mesajlardan çok bir şey anlaşılmıyor. Ailenin yaşamı ve annenin ruh haliyle alakalı. O yüzden alternatifleriyle birlikte söyleyeyim. Yani ileri geri sallanma aslında pedagojide bir başka anlama da gelir. Yani acaba çocuk farklı rahatsızlıklar taşıyor mu diye. Eğer çocuğun zihinsel yapısında, duygu dünyasında, sosyal yaşamında... 9 yaşındaki çocuk için söylüyorum, oğlan için söylüyorum. Farklılıklar da gözünüze çarpıyorsa bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Yok her şey normal her şey yolunda gidiyor işte duygu dünyası normal zihni normal okulu normal arkadaşları normal bizle iletişimi normal ama sadece bir şey yoğunlaştığında ileri geri sallanıyorsa o takdirde burada çocuğun duygu dünyasının içerisinde dışarı çıkartamadığı çıkartmakta zorlandığı yahut da içiyle dışı arasındaki bir dengesizlikten yine bahsedebiliriz Esmer Hanım için o yüzden bir kere daha Kendinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Şundan dolayı kendinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim diyorum. Şu satırınızdan dolayı. Tırnaklarını yiyor çocuğum. Bunu yapmamasını ona nasıl anlatabilirim? Kime nasıl anlatacaksınız? İki buçuk yaşındaki çocuğa. İki buçuk yaşındaki çocuğa bir şey anlatılmaz ki. Onun için dedim bir kere daha. Çocuk yetiştirme ile alakalı dünyamızı bir kere daha, çocuklara nasıl baktığımızı bir kere daha gözden geçirin. Bu bir. İkincisi, bunu yapmamasını ona nasıl anlatabilirim derken, tırnak yemenin çocuğun duygu dünyasındaki bir boşluktan kaynaklandığını galiba bu satırları yazarken bir yerlerde rastlamadınız. Rastlamamış olmanızdan dolayı diyorum ki, Çocuk dünyasına bakışınızı bir kere daha gözden geçirin. Muhtemel ki bizim programlarımızı uzun uzun dinlediğinizi çok düşünmüyorum. İsterseniz internetten, arşivden bu programları dinlerseniz şu anda ne demek istediğimi de daha net kavramış oluruz diye düşünüyorum. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Bu arada hatırlatayım, eğer şu anda sizler de mesaj göndermek ister ve soru yöneltmek isterseniz, e-mail adresimiz şu, agunes, Adem Güneş'in A harfi ve Güneş, agunes et harfi burcfm.com.tr Bir başka e-mail adresi daha vereyim. Çocuk deyip geçmeyin, Türkçe karakterler olmadan, yani çocuk deyip geçmeyin, e harfi burcfm.com.tr Adresine şu anda sorularınızı gönderebilirsiniz. Yahut da yine şahsi web sitemizden de sorularınızı gönderebilirsiniz. Onu nasıl yapıyorsunuz? www.ademgunes.com sitesinden de yine sorulan soruların orada cevapları da görebilirsiniz. Geniş bir arşiv var orada ve yeni sorular da sorabilirsiniz. Efendim bir sonraki mesaj. Birisi 3 yaşında, diğeri 1,5 yaşında iki çocuklu bir aileyiz. Büyük olan ile ben Küçük olan ile annesi aynı odada Yatmaktayız Birinci çocuğumuzun uyurken sürekli Uyanma ve Kendini sallatarak uyutma gibi Bir durumu vardı Üç yaşındakinin Ben o bir buçuk yaşında iken Bir ya da iki gece ısrarla Onu sallanmayacağı Ve gecenin bu vaktinde Herkesin uyuduğunu Ve onu pencereden baktırarak Her tarafı karanlık olduğunu ve insanları uyuduğu falan söyleyerek ve yaklaşık iki saat bir ağlamasına dayanarak bu halin geçmesine vesile olduk. Yani sallama işini bırakmaya vesile olduk. Aynı şekilde küçük oğlumuzda da böyle bir sorunu var. Annesini sabaha kadar hiç uyutmuyor. Büyük oğlumuza uyguladığım bu yöntemi ikincisine uygulamak istiyorum. Ama annesi yanlış olacağı düşüncesiyle sormadan yapmamamız gerektiğini, daha fazla bir muamelenin olabileceğini söyledi. Daha fazla bir problemin olabileceğini söyledi. Bu konuda görüş ve önerilerinizi rica ediyoruz demiş dinleyicimiz. Şimdi birincisi hakikaten çocuklarına değer veren bir aileyle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Çünkü çocukların arasındaki yaş farkı bir buçuk yaş yaş. Büyük olan 3 yaşında, küçük olan 1,5 yaşında. Büyük olanla baba yatıyor, küçük olanla anne yatıyor. Demek ki evin içerisinde bir takım şeyler konuşuluyor, bir takım şeyler paylaşılıyor demek ki. Bu açıdan sağlıklı bir ailenin içerisinden gelen bir e-mail olarak düşünüyorum bu mesajı. Ancak burada gözüme çarpan iki husus var. Bunlardan bir tanesi sallatarak uyutma gibi bir durumu vardı diye söylüyor baba. Yani bu ...konuyu daha önce ele almıştım ben... ...sallayarak... ...çocuğu uyutmaya çalışmak... ...çocuğu sersemleştirir... ...yani düşünün... ...çocuğun kafasını alıyorsunuz siz... Sağa sola, ...sağa sola, sağa sola, sağa sola, sağa sola... ...sallayarak çocuğun gözü bir yukarı gidiyor... ...bir aşağı, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola... ...bir sağa, bir sola... ...çocuğun kafasını sallaya, sallaya, sallaya, sallaya... sallaya. ...çocuğu sersemleştiriyor... ...ve ondan sonra çocuğu uykuya daldırıyorsunuz... ...şimdi bu hal... ...doğru bir hal değil... ...çocuk terbiyesinde... Daha önceden bizlerde uygulanmış belki ama bu hal doğru bir hal değil. Çocuğu sersemleştirir. Çocuk sallanmaya alıştırılmaması lazım. Ne annenin ayağında hatta ben bazen karşılaşıyorum şimdi kadıncağız ayağını uzatıyor üstüne çocuğu yatırıyor sallıyor sallıyor sallıyor sallıyor, sallıyor uyumuyor sonra kafasını tutuyor yahut da vücudunu tutuyor ayağını iyice sallamaya başlıyor sallıyor sallıyor sallıyor sallıyor sallıyor yani çocuğu sersemleştirmek için elinden gelen hızlı, hızlı hızlı hızlı hızlı sallıyor çocuk ağlıyor ağlıyor ağladığı halde yine hızlı hızlı sallıyor bir bakıyor ki çocuk birdenbire gidiveriyor ondan sonra ayağını yavaşlatıyor ondan sonra kaldırıyor kenara yatırıyor yani böylesi bir hal doğru bir hal değildir çocuğun sallanarak uyuyor olması sallatılarak uyuyor olması o çocuğun sersemleşmesine neden olur Sağlıklı bir çocuk olduğu gibi vücudunun dengesinde uyku ihtiyacı belirdiği an yavaşça uzanıp orada o uyku ihtiyacını gidermesi gerekir. Sallama ne zaman ihtiyaç oluyor? Anne babalar neden yanılıyor? Onu da hemen söyleyeyim. Örneğin anne kafaya koymuş. Neyi koymuş? Saat 2'de yatması lazım. Niye? Niye? 2'de i̇şte yatarsa 3'e kadar anne bulaşıkları yıkayacak. 3,5'e kadar falan olacak. 4'e kadar falan olacak. 2 ile 4 arasında annenin bir vakti var. Çocuk eğer o saatte de anne ile beraber olur ise o zaman o işlerini yapamayacak. Onun için sallayarak uyutmaya denemeye çalışıyor. Yahut da işte akşam saat belli bir saatte yatırmaya çalışıyor ki çocuk uykusunu daha iyi alsın diye. Çocuğun uykusu yok. Sallaya sallaya uyutmaya çalışıyor. Sersemleştire sersemleştire uyutmaya çalışıyor. Çocuk uyku ihtiyacı belirlendiği an uyuması lazım. Çocukta uyku ihtiyacı belirlendiği an sallamanıza bile gerek kalmadan vücut kendini yavaşça bırakır. Ve ondan sonra hormonlar salgılanmaya başlar. Çocuğun büyüme, dengede durma, iç dünyasını devam ettirmeyle alakalı iç düzen ondan sonra oluşturur. Siz suni bir şekilde yatırıyorsunuz. Uykusu olmayan çocukla uğraşıyorsunuz. Yahut da öyle bir alıştırmışsınız ki çocuk sallanmadan Kafasını sağa sola gözlerinin önüne bir şeyler gelip gidiyor tavana bakarken gelip gidiyor olmasını yaşamadan uyumamaya alıştırmışsınız. O yanlış bir davranış olmuş olur. Şimdi bu yanlıştan bu aile vazgeçmiş. Diyor ki 2-3 saat ağlamasına razı olduk katlandık daha sonra alıştı. Evet bu çocuğun belki de önce ihtiyaç oluşturulmuş çocuğu sallayarak uyutma alışkanlığı kazandırılmış... Sonra bu alışkanlıktan çocuğu ağlatarak vazgeçtirilmeye çalışılmış. Şimdi iki tane tahrip var. Birincisi sallayarak uyutma tahribi, ikincisi ise ağlatarak bu alışkanlıktan vazgeçirme. Şimdi yapılacak aslında çok bir şey yok. Çünkü bazen öyle haller vardır ki eğer bir yanlış davranışın içerisine, yanlış bir hareketin içerisine çocuk girmiş, duygu dünyasıyla alakalı bir takım yanlışlıklarla baş başa kalmış ise... Ondan vazgeçebilmesi, evet, sadece bekleniyor olması, yani ağlanıyor olmasına razı olmakta yatıyor. Yani eğer çocuk sallayarak uyumaya alıştırıldı ise, o takdirde ona yapacağınız çok bir şey yok. Eğer o alışkanlıktan vazgeçirmek istiyorsanız, sevginizi kesmeden, ona ilginizi göstererek, onu yanınıza alarak, onu yine yanınızda sarmaş dolaş olarak... Ne kadar istiyor olursa olsun o sallama işini vermemeniz. Ama bu sırada ağlıyorsa eğer ağlamalarına da karşılık vermeniz gerekir. Yani sevginizi kesmemeniz gerekir. Çocuk ağlarken ağlarken bir süre sonra da anneye veya babaya karşı bir duygusal ihtiyaç hisseder. O anı da vermeniz lazım çocuğa. Eğer sadece ağlatayım da alışsın diye düşünürseniz o zaman ...içinde bir duygusal boşluk oluşturur. Birinci yanlış bu. İkinci galiba temel sorun da şurada. İkinci çocuk, bir buçuk yaşındaki çocuk... ...sabaha kadar anneyi yatırmıyor. Anneyi yatırmamasının sebebi... ...sallanarak uyumak içinse... ...evet sallamayacağız. Sevgimizi kesmeyeceğiz. Ama sallamayacağız. Eğer ağlamak istiyorsa o sırada ağlasın. Ama sallamayacağız yani. Ama sevgimizi de bu ara kesmeyeceğiz. Ama anneyi yatırmıyor... ...daki kasıt şu ise... ...çocuklar bir buçuk yaşındaki çocuk... ...anneye yoğun bir duygusal ihtiyaç içerisindedir... ...anneden çünkü o sırada süt emiyor... ...anneden duygu emiyor... ...anneden sekine emiyor... ...anne ile ten temasının verdiği... ...o huzur atmosferini yaşıyor... ...çocuk gece uyanmaları olur... ...gece ikide bir süt içmek ister... ...gece uyandığı zaman anneyle hemen... ...sarmaş dolaş olmak ister... ...tüm bunlar çocuğun içerisinde güven duygusunun... ...gelişmesi için oldukça lazım... Dolayısıyla evet anne olmak gerçekten çok zor, sabaha kadar çocuğun o ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten çok zor. Ancak eğer bu zorlukları ağlatarak çocuğun ihtiyaçlarını vermeyerek giderelim gibi bir şey ise bu sorudaki geçen şey o zaman oldukça yanlış olur. Hayır, anne evet birazcık fedakarlık. Hatta çok fedakarlık, hatta çok çok fedakarlık sergileyerek çocuğunun özellikle ilk iki yılındaki bu korkunç yoğun isteklerine karşılık kendisini bırakması lazım. Kendisi sabaha kadar yatmıyor. Evet bu bir ağır yüktür. Bu yükü eğer anne sabaha kadar sırtında taşıyabilir ise bir buçuk iki sene sonra çocuk anneyi emmesiyle, anneden güven ve sükûnet almasıyla kendi iç dengelerini oturtacaksa eğer o zaman bu Fedakarlık sergilenmesi lazım. Hatta bir tırnak açayım, bu bir fedakarlık değildir. Annelik budur işte. Ha günümüz şartları tabii bunu çok zorlaştırıyor. Neden anne sabah kadar yatmaz ise ve çalışan bir anne ise sabah nasıl bu anne işe gidecek? İşlerini performansını nasıl sergileyecek? İşte burada belki topluma, belki iş verene, çocuk sahibi, bebek sahibi bir anneye bakışları tekrardan bir gözden geçirilmesi lazım. Aslında hani kadın hakları, kadın hakları diye ortalığa çıkılıyor ve ben de destek verdiğim bir takım haklar isteniliyor. Kadınlar toplumumuz içerisinde eziliyor, evet eziliyor. Kadınlar iş hayatında eziliyor, evet eziliyor. Kadınlar bir takım pozitif ayrımcılık yapılması lazım. İş bulmada, park etmede, araçlarını park etmede de dahil olmak üzere kadınların o belki de Toplum içerisinde kendisini rahatça ifade edemiyor olmasının geri kalmışlığı nedeniyle pozitif ayrımcılıklar ile kadınlar sosyal yaşam içerisinde evet birazcık daha ön plana çıkartılması lazım. Bunların her birisine katılıyorum. Ancak burada kadın ile anneyi birbirinden ayırt etmek lazım. O da şu annelere ekstra bir şey daha vermek lazım. Neden anne bakın sabaha kadar yatmıyor bu anne iş yerine geliyor. Kadın hakları olarak elde ettiği haklar bu anne için yeterli olmaz. Patronu bebek sahibi bir anneye kadın olarak, iş kadını olarak bakmaması lazım. Onun kendisinin bir işçisi, bir memuru olarak bakmaması lazım. Ya ne olarak bakması lazım? İş veren veya sosyal yaşam içerisindeki tüm kişiler böylesi bir anneye anne olarak bakması lazım. Onun gündüz performansının düşüyor olmasından, İşveren rahatsız olmaması lazım. Kendi işlerinin geriye gidiyor olmasından rahatsız olmaması lazım ki anne, öylesi bir anne, sosyal yaşam içerisinde bizim de faydalanabileceğimiz evlatlar yetiştirecek bu anne. O yüzden kadın haklarının ötesinde anne hakları da bu toplumu içerisinde konuşuluyor olması lazım. Kadın kendisini anne olarak sergilerken utanmaması, sıkılmaması, Bebeğini eve bırakmış olmasının hüznünü iş yerinde sergilerken kimsenin alay konusu olmaması lazım. Eğer bundan bahsediyorsa değerli dinleyicimiz de sabaha kadar yatmıyor, çocuğunun ihtiyaçlarını gidermek için çırpınıyor ve onu bu halini anlatıyor ise evet annelik işte bu. Efendim bugünkü yayınımız da burada son buldu haftaya.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37.7'ye gönderebilirsiniz. <Gülüyor> Çocuk yet geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyonuz Burç Efendi.